Bismillahirrahmanirrahim Haç Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1 ve 2 Ey insanlar Rabbinizden sakının Doğrusu kıyamet saatinin sarsıntısı Büyük bir şeydir Onu göreceğiniz gün Her emzikli emzirdiğini unutur her yüklü yükünü düşürür, insanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değildirler ama Allah'ın azabı pek çetindir. allah Teala kullarına kendinden sakınmalarını emrediyor ve onlara ileride başlarına gelecek kıyamet gününün korkularını, sarsıntılarını ve durumlarını haber veriyor. Allah, bizleri iman üzerine yaşatıp, iman üzerine öldürsün kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Kıyamet günü Allahü Teala, Ey Adem buyurur, Adem buyur Rabbimiz der. Ona bir sesle, Allah sana zürriyetinden cehennemlikleri çıkarmanı emrediyor diye nida olur. Adem, Rabbim cehennemliklerin çıkarılması da nedir der. Her binden 999 buyurur. İşte o zaman yüklü olan kadın yükünü düşürür. Çocuk ihtiyarlar, saçı ağırır. İnsanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değillerdir. Ama Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Bu insanlara, Hazreti Peygamber'in ashabına çok ağır geldi. Ve yüzleri ifadeleri değişti. Aleyhisselatü Vesselam, Yicic ve Mecic'ten de 999. Sizden bir sonra sizler. İnsanlar içinde beyaz bir öküzün bölündeki siyah bir kıl veya siyah bir öküzün bölündeki beyaz bir kıl gibisiniz. Muhakkak ki ben sizin cennet ehlinin dörtte bir olacağınızı umuyorum buyurdu. Biz tekbir getirdik. Sonra cennet ehlinin üçte biri buyurdu. Biz tekbir getirdik. Sonra cennet ehlinin yarısı buyurdu. Biz tekbir getirdik. Bu hadis, Buhari ve üstünde. Yine Ali sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhakkak ki siz kıyamet günü yalın çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaksınız buyurdu. Ayşe annemiz "Ey Allah'ın Resulü, erkekler ve kadınlar birbirine bakmazlar mı?" diye sorduğunda Ali sallallahu aleyhi ve sellem "Durum onların bunu düşünmeyecekleri kadar şiddetlidir." buyurmuş. 3 ve 4 İnsanlardan kimi Allah hakkında bilmeden tartışır ve her azgın şeytanın ardına düşer. Onun aleyhinde şu hüküm yazılmıştır. O kendisini dost edilen kimseyi saptırır ve alevli ateşin azabına götürür. Allah subhanahu ve teala yeniden dirilmeyi yalanlayan Allah'ın peygamberlerine indirdiklerine karşı çıkarak sözünü inkar. Ve küfründe her bir insan ve cin şeytanlarının peşine düşerek Allah'ın ölüleri diriltmeye kadir olduğunu inkar edenleri zemm ediyor. Bu, haktan yüz çeviren, batıla uyan, Allah'ın Resulüne indirmiş olduğu apaçık hakkı bırakarak sapıklık önderlerine, kendi arzu ve hevesleriyle bidatlara çağıranlara uyan sapıklık ve bidat ehlin durumudur. Allah bizleri öyle duruma düşmekten orasın. 5'ten 7'ye kadar ey insanlar eğer bir sana bir şüphede iseniz gerçek şu ki size açıkça gösterelim diye biz sizi topraktan sonra mükteden sonra pıhtılanmış bir pıhtılaşmış bir kandan sonra da yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık. İstediğimizi belli bir sureye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarırız. Böylece yetişip erginlik çağına gelirsiniz. Kiminiz öldürülür, kiminiz de bilirken hiçbir şey bilmez olsun diye ömrünün en fena zamanına geri itilir. Yeryüzünü kupkuru olduktan sonra görürsün. Kupkuru olarak görürsün. Ama biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her çeşit güzel bitkiden çift çift yetiştiririz. İşte böyle. Muhakkak ki Allah hakkın ta kendisidir. Doğrusu o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Allah subhanahu ve teala yeniden dirilmeyi ve ahireti inkarla muhalefet edenleri zikrettikten sonra yaratmaya başlamasından müşahede olunanla onların ahireti, insanları ahirete tekrar diriltmeye güç yetiştirici olduğuna delil getiriyor. Ve Ali Sirat ve efendimiz de bir sözünde muhakkak sizden birinin yaratılışının anne karnında toplanması 40 gün 40 gecedir. Sonra aynı surede bir kan pıhtısı yine aynı surede bir şey çiğnem et vardır. Sonra ona bir melek gönderilir ve ona dört kelime bildirilir. Ve melek o kimsenin rızkını, ecelini, amelini mutlu mu yoksa mutsuz mu olduğunu yazar ve sonra ona ruh üfürülür buyurmuştur. Evet. Nuh'te rahimde yerleşince ona bir melek avucunu alır ve Rabb'in yaratılışı belirli mi yoksa belirsiz mi der. Eğer belirsiz denirse o insan olmaz ve rahimler onu kanurla atar. Eğer yaratılışı belirli denirse melek, rabbu, erkek mi, dişimi, Mutlu mu yoksa mutsuz mu? Eceli ömrü nedir? İzâ ameli nedir? Nerede ölecektir? der. Nuh diye. Rabbin kim denilir? Nuh da Allah'tır der. Sana rızkı veren kimdir? der. Allah'tır der. Ona ana kitaba, ömül kitaba git. Muhakkak sen orada bu nuhlarının kıssasını bulacaksın denilir. Yaratılır da ömrünün sonuna kadar yaşar. Rızkını yer. İzine, ameline basar nihayet eceli gelince ölür. Ecelin geldiği o yerde terfen olur. Sonra e insanlar eğer dirilişten yana bir şüphe iseniz gerçek şu ki size size açıkla gösterelim diye biz sizi topraktan sonra muhteden, sonra pıhtılaşmış bir kandan sonra da yaratılışı belli belirsiz bir cinemetten yarattık buyurmuştur. Evet. Ali ve vesselam efendimiz Müfte rahimde 40 veya 45 gün kaldıktan sonra müfte'nin yanına bir melek girer ve Rabbim mutlu mu yoksa mutsuz mu diye sorar. Allahü Teala amelini, eserini, rızkını, ecelini söyler o melek de yazar. Sonra sayfalar kapatılır da onda olan her şey bir şey artırılmaz ve eksilmez. Bu Nuhse'nin gelen bir rivayettir. Evet. Allah bizleri hayırlardan kılsın, Allah bizi mutlulardan kılsın, Allah bizi cennete giren ve firdevre cennetine girenlerden, ebedi kalanlardan eylesin. 8, 9 ve 10 İnsanlardan öyleler de vardır ki, bilmeden doğruya götüren bir rehberi olmadan, aydınlatıcı bir kitabı bulunmadan, Allah hakkında tartışmaya girerler Allah yolundan saptırmak için kibirlenerek yanını eğip diker dünyada rüsvahı onadır ve kıyamet günü can yakıcı azabı saptırır ona bunlar senin yaptıklarından ötürüdür denir yoksa Allah kullarına asla zulmedici değildir evet Rabbimiz subhanahu ve teala nasıl ki Allah'ın ayetlerine karşı büyüklenmişse Allah-u Teala da dünyada ona zillet verir ahiretten önce onu bununla cezalandırır zira onun dünyadaki en büyük düşüncesi de ilminin ulaşabileceği en yüksek yer onu anlayabileceği cezalandırma budur kıyamet günü ona can yakıcı azabı tattırır ona bir azarlama ve suçlama olarak bunlar senin yaptıklarından ötürüdür denir Evet, bu da insanlardan kiminin Allah hakkında bilmeden tartışması ve her az gün şeytanın ardına düşüp sapıklık içinde yarışmasından başına gelenler. 11, 12 ve 13 İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah'a bir yar kenarındaymış gibi kulluk eder. Ona bir iyilik gelirse yatışır, Başına bir bela gelirse yüzüstü döner. Dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte apaçık kayıp budur. O Allah'ı bırakıp da kendisine fayda ve zarar veremeyecek şeylere tapınır. İşte en derin sapıklık budur. Kendisine zararı faydasından daha yakın olana tapınır. Tapındığı şey ne kötü yardımcıdır, ne kötü yoldur. Evet. Allah subhanehu ve teala bizlere yardım etsin. Öyle huyda olan insanlar var ki sanki iyiliği gördüğünde hemen tamam buradanım. Kendisine bir bela dokunduysa ben senden uzağım gibi hareket ediyor. Allah bizleri hep hayırda kılsın. Allah yalpa yapan ve yoldan çıkan, isyan eden insanlardan eylemesin. Bukhari diyor ki, i̇bn Abbas'tan geleni bu ayette, o insanlardan öyleleri vardır ki, Allah'a bir yar kenarındaymış ki bu kulluk ederler ayeti hakkında. Kişi Medine'ye gelirdi, eğer orada karısı erkek çocuğu doğurur, atı yavrularsa, bu salih bir dindir derdi. Karısı doğurmaz, atları yavrulamazsa bu kötü bir dindir derdi. Çeker giderdir. Allah subhanahu ve teala da onların bu hallerini bildiriyor. Evet. Allah-u Teala dünyayı da ahirette kaybetmiştir buyurur ki dünyada hiçbir şey elde edememiş, ahirete gelince madem ki Yüce Allah'ı inkar etmiştir o halde orada da mutsuzluğun ve hakaretin en üst düzeyinde olacaktır. Bu sebeptedir ki Allahü Teala işte apaçık kayıp budur işte bu en büyük kayıp ve zarar eden bir alışveriştir buyurmuştur. O Allah'ı bırakıp da kendisine fayda ve zarar veremeyecek şeylere tapınır. Putlardan ve Allah'a eş tuttuklarından yardım, imdat ister. Onlardan rızık talep eder. Halbuki onlar kendisine ne bir fayda ne de bir zarar veremezler. Evet yani onun Allah'ı bırakıp da dua ettiği şey ne kötü dost ne kötü yardımcı ne kötü yoldaştır 14 Muhakkak ki Allah iman edenleri ve salih ameller işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyar doğrusu Allah istediğini yapar Allah subhanahu ve teala sapıklık ehli ve mutsuzları zikrettikten sonra peşinden mutlu ve iyi iş kişileri zikrediyor. Bunlar kalpleriyle iman eden, imanlarını işleriyle doğrulayan, Allah'a yaklaştıran her çeşit salih amelleri işleyen yasakları terk eden kimselerdir. İşte Allahü Teala cennet bahçelerinde onlara üstün dereceleri makamları miras olarak vermiştir. allah Teala diğerlerini saptırdığını dalalete düşürdüğünü, bunları da hidayete erdirdiğini zikrettikten sonra doğrusu Allah istediğini yapar buyurmuştur. 15 ve 16 Kim dünyada ve ahirette Allah'ın ona yardım etmeyeceğini sanıyorsa, yukarı bağladığı bir ipe kendine atıp, sonra da kessin de bir düşünsün bakalım. Bu hilesi kendisini öfkelendiren şeye engel olabilir mi? İşte böylece onu apaçık ayetler olarak indirdik. Muhakkak ki Allah dilediğini hidayete eriştirendir. İbn Abbas kim Allah'ın Muhammed Aleyhisselama dünyada ve etti yardım etmeyeceğini sanıyorsa evinin tavanına bağlayacağı bir iple kendini asıp sonra ayağını yerden kessin kendini boğsun buyurmuştur evet burada dikkat edilirse direkt müşriklerle Allah ve teala'nın bir alay etmesi var Buyurundur. işte böylece Kur'an'ın apaçık ayetler lafzı ve anlamı açık ayetler Allah'tan insanlara karşı bir hükçe sorarak Rabbimiz indiriyor. Muhakkak ki Allah dilediğini hidayete eriştiren, dilediğini sapıkla düşürendir. Allah bizlere hidayet etsin, hidayetimizi artırsın. 17 Muhakkak ki Allah iman edenler, Yahudiler, sahabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve puta tapanlar arasında kıyamet günü kesin hükmünü verecektir doğrusu Allah her şeye şahittir Allah subhanahu ve teala burada müminler ile onların dışındaki Yahudilerin Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirk koşup da Allah ile beraber Allah'ın dışındaki kişilere tapılanlar arasında muhakkak Allah kıyamet günü kesin hükmünü verecektir onlar arasında adaletten hükmedecektir Kendisine iman edenleri, cennete kendisini inkar edenleri de ateşe koyacaktır. Muhakkak ki Allah onların işlediklerine şahittir. Sözlerini muhafaza etmektedir. İçlerini ve gönüllerinin gizlediklerini iyi bilmektedir. 18 Göklerde ve yerde olanların güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların bir çoğunun Allah'a secde ettiklerini görüyor musun? İnsanların bir çoğu da azabı hak etmiştir. Ve Allah'ın alsattığı kimseyi yükseltebilecek yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar. Allah subhanahu ve teala zatının ve ortağı olmaksın ibadete müstahak olduğunu her şeyin isteyerek veya istemeyerek onun azameti karşısında secde ettiğini secde etmeye tahsis eden her şeyin sevdelerini haber veriyor. 19'dan 22'ye kadar bunlar çekişen iki düşman gruptur. Rablara hakkında çekişmişlerdir. O edenler için ateşten elbiseler kesilmişler. Başları üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Demir kamçılar da onlar içindir. Ne zaman oradan, oradaki ızdıraptan çıkıp kurtulmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler. Yakıcı azabı kadın denir. Evet. Burada çekişen iki düşman gruptan kasıt Hamza ve iki arkadaşıyla utbe ve ve iki arkadaş hakkında Bedir günü mübareze ettiklerinden ötürü nazil olmuştur. Evet. Başlarına kaynar sular dökülecektir. Bununla Anissinat Resulullah efendimiz muhakkak kaynar su onların başına dökülür de kafatasına işler geçer. Nihayet içine karnına varır İçinde olan şeyleri parçalar Ve nihayet ayaklarına ulaşır İşte erime budur Ve bu eski haline çevrilir Tekrar aynı halde döner gider Yine aleyhissalatü vesselam efendimiz Melek ona bir kabur hararetinden dolayı iki kıskaç ile taşıyarak gelir Onun yüzüne yaklaştırdığı zaman tiksinir Melek yanındaki demirden bir kamçayı kaldırır ve bununla onun başına vurur da beynini boşaltır. Sonra kabul onun beyninden aşağı döker, bu bu beyninden karnına ulaşır. İşte Allah subhanahu ve teâlâ'nın bununla karındakilerinin ve dereleri eritilir kavli budur. Allah subhanahu ve Teala ne zaman oradan oradaki ızdıraptan çıkıp kurtulmak isteseler her defasında oraya geri çevirler buyurulur. Selman'dan gelen rivayette ateş simsiyaktır. Oradaki ızdıraptan çıkıp kurtulmak isteseler, her defasında oraya geri çevirlerler. Allah bizlere böyle duruma düşmekten beri buyursun. 23 ve 24 Muhakkak ki Allah iman edip salih amel işleyenlere, altından ırmaklar akan cennetlere koyar oradaki altın bilezikler ve inciler takınırlar ve oradaki elbiseleri ipektendir onlar sözün en güzeline alıştırılmışlar ve övülmeye layık olan Allah'ın doğru yoluna iletilmişlerdir Rabbimiz subhanahu ve teala redbah cehennem ehlinden bahsettikten sonra onların içinde bulundukları azabı cezayı, yakıcı azabı, vukuhaları ve onlar için hazırlanan ateşten elbiseleri zikrettikten sonra mutlulardan yani cennet ehlinin durumunu zikrediyor ki Allah'ın fazlı ve keremiyle bizi cennetine koymasını dileriz. Buyuruyor ki muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altından, altından ırmaklar akan cennetlere koyar ki cennetin ortalarından, kenar ve kıyılarından, ağaçlarının ve köşklerinin altından, ırmaklar kay kaynar. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, ipekli giymeyin, zira her kim dünyada ipekli giyerse, onu ahirette giyemez, duyurmuştur. Yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, ipek ve altın, erkeklere haram, kadınlara felaldır. Onu ancak ahirette mahrum olanlar diğer buyurmuştur. Ve Rabbimiz Subhanahu ve teala övülmeye layık olan Allah'ın doğru yoluna iletilmişlerdir buyurur ki Allah'ın kendilerine bahşetmiş ve ihsan etmiş olduğu nimetlerine karşılık Rablarına hamd edecekleri bir yere yerleştirilmiştir. Nitekim aleyhissalatü vesselam onlara nefes alıp vermenin ilham olunduğu gibi tesbih ve hamd etmede ilham olunacaktır, buyrunmuştur. Övülmeye layık olan ancak Allah